Kur'an Yolu, eser Diyanet Yayınları, seslendiren Erol Eren. Kur'an Yolu Türk Cemal ve Tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün. Âl-i İmran Suresinin 137 ve 138. ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Meali Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezinde yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an, insanlara bir açıklama, takva sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüttür. Tefsiri 137 Uygulamalar diye çevirdiğimiz sünen kelimesinin tekili sünnettir. Sözlükte işlek yol, adet, gidiş tarzı ve tabiat anlamlarına gelen sünnet, geniş anlamda Allah'ın yolunu evrende yaratıklar için koymuş olduğu hükmü, kanunları veya insanın adet haline getirdiği iyi veya kötü davranış ve hareketi ifade eder. Kur'an'da ikisi çoğul olmak üzere 16 defa geçen sünnet kelimesi bu ayet dışındaki yerlerde bir tamlama içinde yer almıştır. Allah'ın sünneti önceki peygamberlerin sünneti, onlar hakkındaki kanun gibi. Fıkıh ve fıkıh usulünde sünnet ise bir yandan Hz. Peygamber'in İslam dininin Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci kaynağını oluşturan söz, fiil ve onaylarını, diğer yandan da Resulullah'ın yolunu izleyerek yapılan fakat farz ve vacip kapsamında olmayan fiilleri ifade eden bir terim anlamına sahiptir. Allah'ın evrende ve yarattıkları arasında geçerli, genel bir kanunu olan sünnetullah değişmez ve bozulmaz. Tabiattaki olaylar bu kanun gereği belli bir düzen içerisinde meydana gelir. Bilim dilinde tabiat kanunları denilen sünnetullah, ilahi hikmet gereği önce sebebin sonra da sonucun yaratılması şeklinde ortaya çıkar. Allah'ın fiillerinde hikmet anlayışını benimseyen ve çoğunluğu oluşturan bilginler bu görüşü savunurlar. Allah tarafından konan bu değişmez genel kanun sünnet-i ancak özel durumlarda yine Allah'ın özel bir sünnetiyle sünnet-i hassa ve geçici olarak değişebilir. Olağanüstü haller mucize, keramet gibi bu tarzda ortaya çıkar. Fakat bu genel sünnetin rastgele bozulduğu anlamına gelmez. Özel durum dışında her şey normal şekilde devam eder. Sünnetullah ifadesinin tabiat kanunları olarak yorumlanamayacağını ileri süren bir görüş de vardır. Buna göre böyle bir anlayış, geleneksel yanılgının bir yansımasıdır. Sünnetullah'a Kur'an'da mutlaka bir karşılık bulmak gerekiyorsa bu tabiri, tarih yasalarını anlatan bir ifade olarak değerlendirmek daha uygun olur. Sünnetullah aynı zamanda sosyal olaylar içinde söz konusudur. Nitekim bu husus, Fatır Suresinin 43. ayetiyle bu ayetin öncesi ve sonrasından açıkça anlaşılmaktadır. Bu ayetlerde geçmiş ümmetlere uygulanan sosyal bir yasadan ve yasanın gereği olarak haddi aşanların bir belaya uğratılmalarından, ve yokluğa mahkum olmalarından söz edilmektedir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah deyiminin kısaca Allah'ın tabii veya sosyal bakımdan kainatı yönetme yasası ve yöntemi anlamında kullanıldığı söylenebilir. Konumuz olan ayette de geçmişte peygamberlerini yalanlamış olan milletlere ve bunlara uygulanan ilahi sünnete dikkat çekilmekte, onların düştükleri hatalara düşülmemesi istenmektedir. Bir başka anlatımla bu ayette ve devamında, Allah'ın şöyle bir uyarıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Sizden önce de nice milletler gelip geçti. Onlar hakkında da Allah'ın bir takım uygulamaları oldu. Yeryüzünde dolaşarak, o milletlerin kalıntılarını ve hayatlarını inceleyiniz. Kendilerini doğru inanca ve güzel davranışlara çağıran peygamberlere karşı çıkıp, onları yalanlayan milletlerin nasıl yok olup gittiklerini, ülkelerinin nasıl harap olduğunu görünüz. Bunlardan çıkarılacak dersleri çıkarınız. Unutmayınız ki, zafer için şart olan birliğinizi ve beraberliğinizi korur, peygamberin, ve tayin ettiği kumandanların emirlerine uyarak sabır ve metanetle savaşırsanız, zafer sizin olur. Şüphe yok ki Allah'ın savaşlar içinde koyduğu kanunları vardır. Bu kanunlara uygun davrananlar, inkarcı, putperestler de olsalar, Allah'ın kanunu uyarınca galip gelirler. Tedbirsiz davrananlar da peygamber veya evliya dahi olsalar yine yenilgiye uğrarlar. Çünkü Allah'ın sünneti değişmez. Onun sosyal hayat için koyduğu kanunlar savaşta da geçerlidir. Savaşın şart ve gereklerine uyanların galip, buna uymayanların mağlup olması ilahi bir kanundur. Müfessirler bu ve benzeri ayetlerde tarihi ve arkeolojik araştırmalar yapmayı teşvik anlamının bulunduğunu belirtirler. Muhammed Abdu'ha göre Yüce Allah'ın mahlukatını yönetmek için kanunlar koyduğunu bize bildirmesi, bizim o kanunlardan en mükemmel bir şekilde faydalanmamız için o kanunları tedvin edilmiş bağımsız bir ilim haline getirmemizi gerekli kılar. Kur'an'ın özet olarak bahsettiği diğer ilimler için olduğu gibi, kainattaki sünnetullahı açıklayacak ilim adamlarını yetiştirmekte bu ümmetin tümü üzerine farz kılınmıştır. 138. Bu anlamına gelen işaret zamiriyle, Kur'an'ın kastedildiği yorumu esas alınarak, mealinde ''Bu Kur'an'' denmiştir. Buna göre ayet, Kur'an'ın bütün insanlar için, Hak ile batılı, yanlışla doğruyu birbirinden ayırt eden, açıklayan ve doğru yola ileten bir kitap, özellikle takva sahipleri için bir ibret ve öğüt olduğunu ifade eder. Diğer bir yoruma göre ise, burada Allah'ın sünnetinin geçmiş milletlere de aynen uygulandığını haber veren, bir önceki ayete işaret edilmekte, yani 137. ayetteki ifadenin, İnsanlara bir açıklama, takva sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüt olduğu belirtilmektedir. İbn-i göre bu durumda ayet, zaferle güzel sonucun, yenilgiyle kötü sonucun ayrı ayrı şeyler olduğunu bilmeyenler için bir açıklama ve sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeleri için yol gösterici bir kılavuzdur. Çünkü zaferin gerçek sebebi iyilik ve iyi haldir. Bu ayet aynı zamanda insanların fesattan sakınmaları ve bizden daha güçlü kim var diyerek gücüne aldanan at kavmi gibi aldanmamaları için bir öğüttür. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.